Bismillahirrahmanirrahim. ve ve Şeyh Muhammed bin Abdülmuttalibi dedi ki: El kaidatu's saniyah, dâriye değil mi? 2. kural. onlar derler ki müşrikleri kastediyor. Ma biz onlara dua etmedik ve توجهنا اليهم و انھارا توجهت مدك یونلمدک الا انچق اونلارا دعا ettik ve onlara yöneldik li talabil qurbeti ve şefaateti onların yanında bir yakınlık elde edebilmek onların şefaatlerinden nail olabilmek için bunu yaptık fedelilul qurbeti müşriklerin kendi putlarına kendi dost edindiklerinden dua ederken sırf onların yakınlığını elde etmek için onlara dua edip yöneldiklerinin delili Allahu Teala Allah azze ve celenin şüsozudur. Sözü, ve Ladinettekhu min donihi auliya man agbuduhum illa liyukaribuna ila Allah zulfa. Ve Ladinet o kimseler ki min Allah'ın dışında dostlar edindiler. derler ki man agbuduhum biz ibadet etmiyoruz illa ancak ibadet ediyoruz liyakurbuna <gülüyor> ila llahi zulfan bize Allah'a biraz daha bir derece daha yaklaştırsınlar diye. İnna muhakkak ki Allah yahkumu beynehum onların arasında hüküm verecektir. Fima hum fihi ihtilafun aralarında ihtilaf ettikleri konularda Allah azze ve celle onların arasında hüküm verecektir. İnna muhakkak ki Allah la yehdi hidayet etmez. Men o kimse ki huwa o kazi bun yalancıdır ve kafirdir. Allah yalan söyleyen ve kafir olanlara hidayet etmez. Sizde eksik mi Murat Hanım? Sizde eksik galiba değil mi? elinde metin tutanlar eksik deme. Normalde bunun fotokopisini alsaydınız daha yorulurum. Bundan en azından şey yapardınız kardeş. Şimdi biz bir önceki dersimizde dedik ki Şeyh Muhammed bin Abdülwahab. Bizat kaideleri öğretirken birinci kaideyi öğrettik. Birinci kaidemizi kim söyleyecek? Birinci kaidemiz Hı. neydi? Yani tevhid ile şirkin açık olduğunu söyleriz. Yani. yani Muhammed bin Abdullah'ın zikretmiş olduğu birinci kaide. "Müşrik ile Müslüman birbirinden ayıran Neydi peki o kaide? Neyi anlattı bize o kaidede? İşte de? İşte müşrikler. Arapçasını söyleyecek yok mu? Söyle. Bismillahirrahmanirrahim. Yine peki başla Kemal. القاعدة الأولى، أنت اسم ليس لقاعدة، بدينا القاعدة أن أن تعلم أن الكفار الذين قتلهم القاعدة الأولى، أن تعلم مؤمن الكفار الذين قتلهم الرسول الله صلى الله عليه وسلم مقررون بأن الله هو الخالق، كل راضي، كل ذلك لم يدخلكم إلى الإسلام. والدليل والدليل, والدليل والدليل قوله تعالى kul meğer rızıkkı kemin ve alarbi memen biksala ve alhsara ve ma yuhricu alhayy min almayyit ve yuhricu almayyit min alhayy ve ma yudbiru allah allah devamı da var. ahalat şimdi birinci kaydede şeyh Muhammed bin bize şunu öğretti dedi ki Mekke'li müşrikler genel itibariyle rububiyet genel hatlarıyla tabii bütün olarak değil rububiyet tevhidini kabul ediyorlardı. Bunu bize niye anlattı? Bunu bize şunun için anlattı. Yani bir insanın şu ayetlerde zikrettiğimiz kadarını ikrar etmesi onu İslam milletinden kılmaz. Demek ki günümüzde la ilahe illallah deyin kendini İslam'a nispet eden ve bununla beraber ancak bu kadarıyla yetinen yani Allah'ın yarattığını, rızık verdiğini ve benzeri şeyleri ikrar edenler bu onların İslam dinine girdiği anlamına gelmez. Şayet bunun kadarıyla girilmiş olsaydı Allah Resulü'nün yaptığı o savaş haves olurdu. Yani insanlara zulmetmiş olurdu ki haşa ve kella. İkinci kaide ise bize şunu öğretecek. Müşrikler Allah'ın uluhiyetini de inkar etmemişler. Şimdi ikinci kaidenin genel şeyi, genel içeriği bu. Müşrikler Allah Azze ve Celle'nin uluhiyetini de inkar etmemişler. Hatta Allah Azze ve Celle'nin ilah olduğunu, ona yakınlaşılması gerektiği, onun rızasının elde edilmesi gerektiğine de itikad etmişler. Fakat şunu söylemişler. Demişler ki biz Allah'ın uluhiyetini ikrar ediyoruz. O'nun rızasını ve yakınlığını elde etmek zorundayız. Bak burasına kadar müttefiklerdir. Bu uluhiyet tevhidiydi zaten. Fakat demişler buna giderken bize şeyler lazım, aracılar lazım. Burada bize ne anlatmak istiyor o zaman bu kaydede Bir insanın, kaidenin özü bu, şerhine geçmeden önce ne anlamalıyız bu kaydede? Bir insanın Allah'ın uluhiyetini ikrar etmesi İbadeti Allah'ın hak ettiğine inanması insanı İslam dairesine sokmaz. Bununla beraber ameli olarak ibadette Allah'ı dinlemesi gerekiyor. Yani eğer buna itikaden itikad etmekle beraber sadece Allah'a yapılması gereken ibadetlerden herhangi bir tanesini Allah'tan başka bir varlığa, velev Allah'a yaklaşmak adına olsa bile yaparsa bu o insanı İslam dairesinin dışına çıkarır ve o da İslam dairesinin içine hiç girmemiş kılar o insan. Kayda anlaşıldı, değil mi? Sadece itikat yetmiyor, Allah'ın ibadeti hak ettiğine dair. Beraberinde ne olması lazım? Beraberinde insanın ibadette Allah'ı biliyor olması lazım. Allah'a yapılması gereken hiçbir ibadeti Allah'tan başkasına yapmaması gerekir. Tabi burada bize genel olarak hangi örneği verdi? Burada bize dua örneğini verecek, Allah'a yakınlaşma örneğini verecek. Siz buna bütün ibadetleri kıyas edebilirsiniz. Yani mesela bir adam, e, hakimiyet yetkisinin Allah azze ve Celle ait olduğuna itikat ediyor. Ona bu şekilde inanıyor. Ama fiili olarak buna ulaşmak için önce bu yetkiyi başkalarına veriyor. Bak hiç fark yok arada. Yani bir adam Allah azze ve celle'nin ibadeti hak ettiğine inanıyor fakat Allah'a ulaşabilmek için Allah'ın yanında salih olduğuna inandığı insanlara önce dua ediyor. Bunlar beni Allah'a ulaştırsın diyor. Sonuç ne? İtikatta problem yok. Allah'ın bunu hak ettiğine inanıyor. Fakat ameli olarak yanlış bir yola tevessül edip, Allah'ın hakkını Allah'tan başkasına veriyor. Bu müşrik. Allah'ın Mekkeli müşrikleri böyle anlatıyor. Kıyas yapalım, bir adam hakimiyetin Allah'a ait olduğuna inanıyor. Fakat hakimiyeti Allah'a tam verene kadar önce bir millete verelim diyor. Yani önce bir demokrasiye inanalım, demokrasi için bir çalışalım fiili olarak. Ondan sonra zaten güç bize geçtiğinde hükümde Allah'ı büyüyeceğiz. Tabi bu bir iddia, Allah bilir ne kadar olacağını ama Arada bir fark yok. Yani siz bütün ibadetleri, hepsini buna kıyas edebilirsiniz. Çünkü dersin başında da söyledik, Şeyh Muhammed ibn Abdülvağab, bu şirklerin yaygın olduğu bir toplumda yaşamış. Onun için verdiği bütün örnekler bu cinsen örnekler. Ama ilim talebesinin üzerinden farz olan nedir? Kendi vakasını e, tahlil edip, kendi vakasına göre şeyler anlatmasıdır. Bizim vakamızda hem bu var, hem de buna eklenmiş olan yenisi var. O zaman biz hepsini beraber anlatacağız. Tamam? O zaman müşrikler ne diyorlarmış? Müşrikler diyorlarmış ki e, biz onlara ibadet etmiyoruz, onlara yönelmiyoruz. Sadece onlara onların Allah azze ve yakınlığını elde edebilmek için Allah azze ve celle'nin yanında birleşe şefaatçi olsunlar diye biz onlara şey yapıyoruz, yöneliyoruz. Fedelil'kurbe yani müşriklerin bu ibadetleri putlarına veya o da salih gördükleri insanlara yaparken Sadece Allah'ın yakınlığını elde etmek istediklerinin delili, Allah'ın da kendi ikrar ettiği, elimizdeki bu ayet-i kerime, Allah'ın dışında dostlar edinenler, sadece bizi Allah'a yaklaşırsınlar diye onlara ibadet ediyoruz derler. Allah Azze ve Celle onların arasında ihtilaf ettikleri konularda hükmedecek ve Allah yalancı ve kafir olanları hidayet etmeyecektir. Bakın, itikadi meselelerde çokça gündeme getirilen bir şüphe var. Zaten Muhammed ibn bize bunu anlatmasının nedeni de, geçmişteki müşriklerin ortaya attıkları şüpheleri izah etmek için. Değil mi? Ta ki müşrikle birbirine ayrılabilirim. O da nedir? Bir insanın e, şirke düşebilmesi için şirke itikad etmesi gerekir. Yani itikadi anlamda bir şirk yoksa, bir adam ameli olarak yaptıkları onu dinden çıkarmaz. Şu görmüş olduğumuz ayetler, ve bundan bir önceki derste görmüş olduğumuz ayetler, müşriklerin itikaden bir problem taşımadıklarını, fakat ameli olaraktan Allah'a yapılması gerekeni, Allah'tan başkasına yaptıkları zaman bu konudaki itikatları düzgün olsa bile onları İslam dairesinin dışına çıkardığını görmüş olduk. Bu çok önemli bir konu. Günümüze de hemen hemen müşriklerin, alimlerin noktaya attığı, din adamların ortaya attığı en belirgin, en barış şüphelerden bir tanesi bu. Adam Allah'ın yarattığına inanıyor diyor. Adam Allah'ın hakimiyeti Allah'ın olduğuna inanıyor. E diyor, inanıyor inanıyor da amelleri inandığını desteklemiyor. Yoksa biz zaten demiyoruz e kimse bunları inkar ediyor. Tamam? Bu birinci mesele. İkinci mesele ise bu en önemli meselelerden bir tanesi. Ee, diyorlar ki günümüzde eski müşrikler yaptıklarının bizzat ibadet olduğunu ikrar ediyorlardı. Yani اِلّٰى اِلّى Biz sadece bizi Allah'a yaklaştırsın diye onlara ibadet ediyoruz diyorlardı. Günümüzde hiç kimse biz Allah'tan başkasına ibadet ediyoruz demiyor ki. Yani insanlar buna ibadet demiyorlar. Ee, i̇nsanlar ben Allah'a ibadet ediyorum, Allah'a kulluk yapıyorum diyorlar. Tabii bu birçok insanın kafasını karıştırıyor. Yani gerçekten günümüzde hiç kimse şehirlerin ibadeti hak ettiğini söylemiyor. Ee, parlamento'nun ibadeti hak ettiğini söylemiyor veya helal-i haramın etkisine sahip olduğunu söylemiyor. Ama ona yakın amellerde bulunuyorlar. Şimdi bu ayeti inceleyeceğiz hep beraber. Önümüzdeki ayet kelimeye dikkat edin. Bu ayet kelimenin bir başı var. Ve kelimenin başı şu: İnne enzelnâ ileyke'l-kitâbe bil hakki fa'budillâhe muhlisen lehud dîn. Ela li'llâhi'd-dînü'l-hâlis. Diye sonra ayet devam ediyor. Velzîne tehazûned Biz bu kitabı sana hak ile indirdik. Ne demek hak ile indirdik? Yani bu kitabı indirmemizin sebebi var olan batıl inanışları ortadan kaldırması ve onun yerine hak'ı getirmesidir. Bunu Allah Teala başka ayet kelimelerde de söylüyor. Allah'a özeldir ve kul batil. İlk derslerimize de söylemiştik. Hakkın hak olabilmesi için bir özelliği de nedir? Geldiği zaman batılın üzerine örtmesi, batılı ortadan kaldırmasıdır. Batıla müsaade eden hiçbir fikir hak olamaz. Batıla yaşam hakkı tanıyan hiçbir fikir hak olamaz. Ve naqzi Biz hakkı batılın üzerine atarız onu paramparça eder, onu yok eder. Sen onun birden zahik olduğunu, yok olup gittiğini görürsün. Bu kitabın vasfını o zaman indirilmesindeki vasıf ve inna zelnâ ileykel kitâbe bil Bu kitabı sana hak ile indi. Ne peki getirdiği hak ne kaldırmak istediği batıldan ki Allah azze ve celle bunu indirmiş. Fe'budillaha muhlisen lehuddin. Fe'budillaha Allah'a ibadet et. Fakat sadece Allah'a ibadet meselesi değil bu. Muhlisen lehuddin. Dini Allah'a halis kılarak ibadet et. Yani ibadetlerini Allah'tan başka hiç kimseye yapma. Hiçbir amaç ve gaye gözetmeden sadece Allah'a yap. Sebep elalillahi dinul khalis. Çünkü dikkat edin, khalis olan din Allah'ındır. Yani Allah bunu hak ediyor. Allah öyle büyüktür ki, öyle azimdir ki, kendiyle beraber hiçbir ortağı kabul etmeyecek kadar şanlı yücedir. Çünkü halis olan din onundur. Bu hak kısmını. Peki batıl ne? Yani burada Kur'an'ın hak olarak gelip kaldırmak istediği batıl, ise işte batıl da Muhammed'in Abdullah'ın bize vermiş olduğu kısım. Şimdi oraya bakacağız ve zine ittahadu min dunhi awliya ve zine buni esma-i mevsulede esma-i mevsuleler elzine ulayka ulai ha ulai ilahi istiğfarla yanlış oldu ulari yok bu isim o şekilde esma-i mevsuleler elzi bunlar ne anlam ifade ediyor Arap Bunlar hangi cümlenin başına gelirlerse o cümleye umumiyet ifadesi katarlar. Yani böyle zine dediğimizde onu taksis eden bir delil gelmediği müddetçe o fiili yapan herkes o hükmün içerisine dahilir. Tamam, umumdan kastettiğimiz zaten budur. Umum demek, umum lafızlar var bir de husus lafızlar var. Umum lafız, sen onu itlak ettiğinde o hükmün altına gidecek olan herkes onun altındadır. Ne zamana kadar? Ta ki bir delil gelecek, bir, bir sınıfı onun onun dışına çıkaracak delil gelip bir sınıfı onun dışına çıkarmadığı müddetçe o eylemi o fiili yapan herkese ilgili hüküm sabittir. Burada umumiyet وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا min دُونِهِ اَوْلِيَاءً Allah'ın dışında dostlar edinenler. Müslümanlardan olsun, kafirlerden olsun, hiç fark etmez. Yani mecusi olsun, Hristiyan olsun وَالَّذِينَ kapsamına giden herkes o zaman bu ayette dahildir. Burada umumiyet var. Tamam mı? Bu birinci hüküm. Ayet-i çıkaracağımız. İkinci hüküm مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى <gülüyor> İslam'ın koymuş olduğu çok önemli bir kaide var. Bu kaideyi hepimiz ezbere bilmemiz lazım. O da nedir? <gülüyor> ve بِالْحَقَائِقِينَ bil بِالْأَسْمَةِ İbrat her zaman meselelerin hakikati nedir? Konulan isimlere itibar edilmez. Yani mesela bir adam, diyelim ki örnek veriyorum gitti, birinin malını çaldı ve bu çalmış olduğu bu malı götürdü, şeylere dağıttı, fakirlere dağıttı. Yani Robin Hoodçuluk oynadı. Şey. Biz ona sorduk dedi ki sen ne yapıyorsun? Dedi ki ben çok şerefli bir iş yapıyorum. Mesela işin ne kardeş? Ben fakirden alıp zenginden alıp fakire dağıtıyorum. Şimdi bak isim olaraktan kulağa hoş geliyor. Veyahut da ben zenginden alıp, haksızdan alıp, gasıptan alıp götürüp hakkı gasp edilene dağıtıyorum. E, İslam'ın da hoş gördüğü bir şey. Hani ha e, gasp alıp gasp edilene vermeye. Peki bu adamın eli kesilmekten kurtulur mu? Kurtulmaz. Yaptığı işin adı hırsızlıksa yani bir adamın koruma altına almış olduğu bir malı ondan izinsiz bir şekilde gidip oradan almışsa, İslam'dan bunun adı nedir? Hırsızlıktır. Peki nasıl, niye biz bunun elini kesiyoruz? Bak buraya dikkat edin. Biz bu adamın elini niye kesiyoruz? وَالسَّارِقُوا فَاقْتَعُوا اَيْدِيهُمَا Çünkü وَالسَّارِقُوا وَالسَّارِقَةُ başındaki eliflam istigrakiyedir, umumiyet ifade eder. işleyen herkes وَالسَّارِقُوا kapsamına dahildir o tanım yerine gelmiyse mesele bitmiştir. Bir nas gelip onu taksis etmedikçe, onu çıkarmadıkça onun evini keseriz. Velev o kendi yaptığı işe ne isim verirse versin. Tamam? Cenabı Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şerifte ne diyor? Diyor ki: "Yesabu una sum min ummeti'l-hamra ve yusammunuhu bi gayri ismi." İmam Nesair de öyle Benim ümmetimden bir grup insan gelecek, içki içecekler. Fakat içkiyi başka isimle isimlendirecekler. Yani mesela diyelim şimdi bir tane adam bulduk. İçki içmiş, İslam devletindeymiş. Biz buna hat uygulayacağız. Doğru mu? Dedi ki vallahi abi ben içki içmedim, ben viski içtim mesela. Veya ben içki içmedim, ben vodka içtim. Ya da ben vallahi Allah da biliyor, ben cihada gidecektim. Dedim içki içeyim, kafam güzel olsun. Hani korkmadan Allah yolunda fedakarlık yapayım Bunlar da hepsi yaptığı fiili ne isimle isimlendirse isimlendirsin. İslam'ın koyduğu hakikate uygunsa, İslam'ın verdiği ceza onun üzerinde uygulanır. Doğru mu? Bu mesele de böyle. Sen yaptığın fiile ibadet demişsin. Yaptığın fiile ibadet dememişsin. Bu Allah katında hiçbir anlam ifade etmez. İbadetin tanımına giriyorsa o zaten ibadettir. Dua ibadet midir? Sen bunu ister benim şeyhim ibadeti hak ediyor diye yap. İster benim şeyhim ibadeti hak etmiyor. ibadeti sadece Allah hak ediyor diye yap. Fark etmez. Hakimiyet hakkını Allah'tan başkasına vermek ibadet midir? İbadettir. Sen bunu istersen parlamento bunu hak ediyor diye yap. İstersen etmiyor diye yap. Bunun şeyi nedir? Hakikatine, tanımına uyarsa olur. Şirk konusunda buna bir örnek verelim mesela. Nisa 60'ı biliyorsunuz. Yani orada Allah Azze sen ve Celle dedi yani sen sana senden önce indirilenlere iman ettiklerini zan edenleri görmüyor musun? Niye? Adamların imanı zann oldu. Çünkü onlar tağutu inkar etmekle emrolundukları, halde tağuttan muhakeme olmak istediler. Peki bu adamlar yaptıkları bu fiile tağutdan muhakeme diyorlar mı? Peki feiza esabetu musibetu bima kadem el eydihim summe cauka yahlifuna in eredna illa ihsanan ve tawfiqa. Onların kendi elleriyle kazandıklarından dolayı onlara bir musibet isabet ettiğinde sana gelir ve yemin ederler. Yahlifuna billahi in aradna illa ihsanan ve Biz sadece güzellik ve başarı istedik. Yani bu yaptığımız fiiller bizim tek gayemiz Müslümanlar için ortaya bir güzellik çıksın. Müslümanlar için ortaya bir başarı çıksındır diyorlar. Ama onların bu sözü yaptıkları bu fiili bu şekilde isimlendirmeleri, buna ibadet dememeleri İslam dininden çıkmalarına engel olmalı. Bu bir örnektir elimizde. Pratik bir örnektir. Tamam. İnsan yapmış olduğu fiili diye isimlendirirse isimlendirsin. Yaptığı fiil İslam'ın koymuş olduğu bir tanıma giriyorsa ona göre muamele görür. Ki bu da böyledir. Yani o günkü müşrik buna ibadet demiş. Bugünkü müşrik buna başka bir şey demiş. Mühim değil. İbret her zaman hakikatlenir. İsimlere bu konuda değer verilmez. İkincisi üçüncü hüküm olduğunu söyleyeceğiz. İyi niyetle yapılan kötü ameller hiçbir zaman iyi niyetine yapılan kötü ameli meşhur olmaz. Ne olursa olsun. Bak burada adamın gayesini, burada gerçekten adamın gayesi güzel. Allah yakınlık elde etmek istiyor. Peki Allah'a yakınlık elde etmek Allah'ın emrettiği bir şey değil midir? Allah'ın emrettiği bir şeydir. ya ayuha nazeena amanutta kullah wa Allah'dan korkun ve O'na sizi yaklaştıracak, sizi O'na yakın kılacak ve sizlere Yollar arayın diyor Allah. Azze ve Celle. Doğru mu? Bak adamın yediği güzel. Yapmak istediği şey Allah'ın emrine uygun. Fakat arada seçmiş olduğu yol, yöntem yanlış olduğu için Allah Azze ve Celle biraz sonra gelecek, son kökü onu teklif etmekten geri durmamış. Doğru mu? Niye? Çünkü Allah ayet-i kerimede diyor فَرِيقًا هَدَا وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَهِ مُدَّلَالٍ Bir fırtta hidayet buldu, ve fesap ettiler. Niye sapıttı sebep? Onlar muttakdular şeytanı ölüya'a <gülüyor> min dunillah ve hesabuna ki onum Çünkü onlar şeytanları Allah'ın dışında şeyler edindiler, dostlar edindiler ve onlar iyi bir yol üzere olduklarını zannediyorlar. Onlar iyi bir yol üzere olduklarını zannediyorlar. İmam Taberi bu ayet kelimen tefsirinde diyor ki bu ayet en açık delillerden bir tanesidir. Neyin üzerinden açık delillerden bir tanesidir. Bazı insanların doğruyu bilip inat etmediği küfre girmeyeceğine dair. Yani doğruyu bilecek, hak budur, batıl budur. Buna rağmen batılın üzerinde ısrar edecek ancak o zaman küfre girer. Bu sözün batıl olduğunun en açık delili bu ayet kelimedir. Öyle olsa diyor, hidayet ehliyle derlet ehlinin arasında bir fark almasın. Yani hidayet ehli hidayet budur, derlet ehli derlet budur. O da kendini iyilik üzere zannediyor, bu da kendini iyilik üzere zannediyor. İkisi de inat etmiyor kimseye. Öyleyse ikisinin arasında fark olmazdı. Fakat ayetin başı bu zanlı yalanlıyor. Çünkü dilalet ehlini ayırıyor Allah. Delalet ehlini de beraberinde Allah zevcel de ayırıyor. Doğru mu? Ha mesela bunun delillerinden bir tanesi ney? Kul halanubbiukum bil akhsari amale allazina dalla sa'yuhum fi al dunya wa hum yahsabuna annahum sun'a. ben size amel yönünden en çok hüsrana uğrayanları haber vereyim mi? En peşin Kimdir? Onlar ki yaptıkları dünya hayatında boşa gitmiştir. Fakat onlar güzel işler yaptıklarını zan ediyorlar tamam buna İslam tarihinden pratik örnek var mı var hariciler değil mi yani peygamber aleyhissalatu vesselam hariciler ki tahkiru salatakum salatihim ve siyamekum inde siyamihim ve qiraatukum inde qiraatihim okuyorlar Kur'an'a ve la yecavizu hanaacirehum Kur'an boğazlarından aşağıya gitmediği min fırladığı gibi dinden çıkıp gidecekler diyor Hariciler kötü bir şey mi yapmışlar? Kendilerine göre. Hayır. Ama yanlış. Allah'ı razı etmek istemişler. Allah'tan daha fazla korkmak istemişler. Fakat bunu yanlış bir yolla yapmışlar. Yanlış yolla yapınca Ateşin kötü köpeği olmuşlar. Kilab-ı diyor Peygamberimiz. Ateşin köpekleridir. Vallahi onları yakalarsan alt kavminin ölümü gibi onları öldürürüm diyor. Tamam? Onları öldürün. Çünkü onların katlinde ecil vardır diyor. Onları öldürün. Çünkü onlar yeryüzü. Sema'nın altındaki en şerli halk haricilerdir diyor. Haricilerin en büyük vasfı neydi? Allah'tan korkmak ve Allah'ı razı etmek için çabalamak. Ne öğrendik buradan? Bu ayet de onun delillerinden bir tanesi. Bir insan iyi niyetle yapmış olduğu kötü amel hiçbir zaman Allah katında meşrulaşmaz. Tamam. Hem e, niyetin güzel olması lazım hem de amelin Allah'ın meşhur verdiği bir şey olması lazım. O zaman buradan şunu çıkarabiliriz. Günümüzde Allah'a yaklaşmak, İslam'a hizmet etmek daha dindar olmak için gayrimeşrul yollar Edinen insanlar elindikleri bu yol küfürse küfre girerler. Bidatsel, bidate düşerler. kutsal fasl korunur. Tamam? Son bir şey ee, estağfurullah bir daha inna Allah fihi Onların arasındaki bu ihtilafta hükmedecek olan Allah'tır. Ne anlıyoruz buradan? Şunu alıyoruz. Demek ki bu ihtilaflar hiçbir zaman bitmeyecek. Yani Müslümanlar ile müşrikler arasındaki bu ihtilaflar sürekli devam edecek ne zamana kadar? Kıyamete kadar. Allah'ın El-Hakem isminin bütün çıplaklığıyla, bütün yalınlığıyla tecelli edeceği yer neresidir? Kıyamet günüdür. O güne kadar bu ihtilaflar devam edecek. Onun için kendimizi üzmemize gerek yok. İnsanların çoğunun delaletli olması, şirke gitmesi bizi üzmemeli. Çünkü demeliyiz ki bu ihtilaflar, kıyamet gününe kadar şey olacak, devam edecek olan ihtilaflar. Son bir hüküm. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَازِبُ Bakın buraya çok dikkat edin. Burada Allah Azze ve Celle dedi ki, Allah Yalancı ve kafir olan, keffar, mübalağalı ism-ı fayr, çok çok kafir olanlara hidayet etmez. Burada ne dikkat ettiniz? Bu ayette önce de iki hüküm var. Birincisi yalan var, ikincisi şirk var. Yalan ne? Allah'a bizi yaklaştırsınlar diye bunlara ibadet ediyoruz. Bu bir yalan. Çünkü bir başkasına ibadet etmek insana Allah'a yaklaştırmaz. Bilakis insanı Allah'tan uzaklaştırır. İkinci hüküm ne? Yapmış oldukları bu şey şirk. Küfür niye Allah'a verilmesi gereken bir yapılması gereken bir eylemi Allah'tan baş Allah'la beraber Allah'tan başkasına yapmışlar. Allah Azze ve Celle fiillerinden onlara isim türetmiş. Allah zevcelerde fi yaptıkları fiillerden onlara isim türetmiş. Tamam? Kim hangi fiil ile muamele ederse ona o ismi veririz. Yani su içene şoför diyemeyeceğimize göre, yürüyene yatan diyemeyeceğimize göre öyle mi? Sobacıya çengi diyemeyeceğimize göre herkese yaptığı fiile göre bir isim vereceğiz. Yalancıya yalancı diyeceğiz. Doğru mu? Kafire kafir diyeceğiz. Yani bir adamın hayatında şirk varsa ona müşriktir diyeceğiz. Bir adamın hayatında küfür varsa ona kafirin diyeceğiz. Aslımızın en büyük bidatlerinden bir tanesini e, isimleri ayırmak. Yani adam küfür işler ama adam adama Müslüman diyor. Hani biliyorsunuz mutezilenin bir usulü var. Mutezile Allah Azze ve sıfatlarını anlatırken diyorlar ki sıfatlara inkar etsene millet onları tekfir edecek. Bunu biliyorlar. Onun için diyor ki, alimun bila ilmin. Alimdir tamam. Şimdi Kur'an'da alim diyor ya Allah için. Şimdi alimi mecbur söyleyecek, Kur'an'da geçiyor. Ama Allah'ta ilim sıfatı vardır dese, mutezilerin itikadı şu, sıfatların taaddüdü Allah'ın taaddüdü demektir. Yani sıfatlar çoğaldıkça sanki birden fazla Allah var olacak demektir. Öz ortaya sapık bir bilat atmışlar. Hani bir varlıkta birden fazla sıfat oldu mu bu onun şey olur. Hani kadim diyoruz ya Allah en başladır. El-Evveldir. Şimdi Allah'ın sıfatları da Allah'la beraber vardır. Diyorlar bunu sıfat ettiğimizde Allah'la beraber evvel bir şeyleri de ispat etmiş olacak Yani saçma sapan bir şey. Bir mantık. Neye ulaşmışlar peki? E Allah'ın sıfatlarının olmaması lazım. Doğru mu? Tek evvel ilk olan, ondan öncesi olmayan Allah olmalı. Buraya kadar tamam. E Kur'an-ı Kerim'de Allah el-alim diyor kendine. güzel el diyor, el-Basir diyor. Ne yapacaklar? E Kur'an'ı inkar etmek onlara da küfür. Demişler alimun alimdir Kur'an'a muvafakat mek için bila ilmin ama ilimsizce. Semiun bila semi. Basirun bila basar demişler. Tabii nasıl oluyorsa artık onlar da izah edememişler bu kısmını. Ehl-i Sünnet onlara da verirken demişler ki sizin bu söylediğiniz dinden önce aptal bu Yani bir adamda ilim sıfatı, istıla yani özü Bir adamda ilim bir varlıkta ilim sıfatı olmadığı müddetçe ona el alim denmez. Bir varlıkta sema ne sıfatı olmadığı müddetçe ondan ona isim üretilip ona esmih denmez. Demek ki bu kaide eli sünnetin yanında bu karar olan kaidelerden bir tanesidir ki ehl-i sünnet bununla muhakemeler cevap vermiştir. Tamam? E şimdi biz ne diyoruz bir adama Müslüman kendinde İslam olan bir adama kafir denmeyeceği gibi kendinde küfür olan bir adama da Müslüman denmez. Bu da aslanımızın bidatlarından bir tanesi. Yani fiilden ayrı isim türetmek adama böyle bir şey yok. Bu Kuran'ı bir şeydir. Allah Azze ve Celle herkese kendi fiilinden isim üretmiştir ve isimler hüccet gelmeden önce de sonra da insanlar için sabittir. Yani böyle bir adama peygamber ulaşsın, böyle peygamber ulaşmasın, Yaptığı bütün fiillerin isimleri o insanlara verilir. Ancak o insanların hükümlerinin uygulanabilmesi için peygamberin gelmiş olması lazım. Tamam? Bunu anlatmış mıydık daha önce gidersinizde? Yok. Daha önce ders olarak işlemiş miydik bunu veya şey yapan var mı içinizde? Şöyle söyleyelim. Şimdi İslam'da bir isimler var, bir de hükümler var. İsimler var, hükümler var. Mesela isim ne? Şim koşan bir adamın alacağı isim nedir? İsimden kastımız ismi faim. Muşrik, doğru mu? Küfürle amel eden bir adama vereceğimiz isim nedir kafir? Bu isim kısmı. Bir de ne kısmı var, bir de hüküm kısmı var. İslam her isme bir hüküm koymuş. Mesela Müslümanın hükmü var. Müşriğin hükmü var, müpteliğin hükmü var, fasılın hükmü var değil mi? İnsan aldığı isme göre ondan sonra hüküm alıyor. Allah Azze ve isimleri verirken peygamberin varlığına, yokluğuna bilmeye bilmemeye bakmıyor. İsim verilirken bunlara bakılmaz. Niye? Mesela bir şey geldiğinde, bir peygamber geldiğinde kavmine diyor اَلِحْبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهِ غَيْرُهُ اِنْ اَنْتُمْ <gülüyor> اِلَّا Allah'a kulluk edin, Allah'tan başka ilah yoktur. Siz sadece iftiracı olan insanlarsınız. Yani bu adamlar yaptıklarının Allah'a iftira etmek olduğunu bilmiyorlardı ki. Daha peygamber görmemiş galiba onlar. Ama yaptıkları fiil bir iftiraysa o iftiradan onlara ismi fail üretilmiş. İn entum illa mufterun. Mufterun mufterinin şeidir. İftira etfteri mufteri mufterinin cemidir ismi Siz iftiracısınız mesela. Allah Teala ne diyor? Ve iznade rabbuka Musa en itil zalimin. Hani senin Rabbin Musa'ya dedi ki, ey Musa, zalim olan bir kavbe geldi. Hani kavim daha Musa'yı görmemiş ki, yaptıkları zulümden onlara ism-i fa'il üreten zalimdir diyelim. Ama farkındaysanız Allah azze ve celle onlara isim üretmiş ve beraberinde onlara zalim demiş mesela. لم يكول اللذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين منفكين حتى تأتيهم البهين. Ne kitap ehlinden müşrikler, ne kitap ehlinden kafirler, ne de müşrikler. Peygam açıkça deliller onlara gelinceye kadar ayrılmış değillerdi, şirkten küfürden ayrılmış değillerdi. Bak daha açıksa delil onlara gelmemesine rağmen Allah ne dedi onlara? Lemyekunil lazine kafaru min ahni kitabi ve al Hem kafirlere ismini verdi, hem de müşriklere ismini vermiş oldu. Tamam, anlaşılıyor değil? Mesela belkıs Süleyman aleyhisselamın yanına geldiğinde mesela vesedha ma kanet ta'budu min dunihi elle enha kanet min kavmin kafire unu Allah'ın dışında ibadet ettikleri oldu koydu o kafir olmadı kavim dedi ha yani kavimle Süleyman Aleyhisselam'ı görmemiş ki e, görmeden nasıl biz onlar Aa, adam küfürle muamele ediyorsa adı kafirdir İslam'da. İster peygamberi görsün ister peygamberi görmesin ve in ahadun min el müşrikeena ve in min el müşrikeena şayet müşriklerden herhangi biri istecarek fa ecibu hatta yesma kalamallah müşriklerden biri senden koruma talep ederse Allah'ın kelamını işitinceye kadar onun koruma altında bak daha adam Allah'ın kelamını eşitmemiş ama adaney müşrik ve in ahadun minel müşrikina ama ismini almış tamam hatta ayetin sonunda Allah ne diyor zalike bi annahum kavr la alimun cahil da Allah söylüyor yani çünkü onlar bilmeyebilir kavr dediler diye bir insanın bilmemesi Allah'ın kelamını işitmemesi yaptığı fiilden isim almasına engel Şirk koşan bir adam, peygamber gelse de gelmese de onun şeyini alır. Ki zaten Şeyh Hulusi bunu kaide olarak da söylüyor. قَدْ فَرَّقَ اللّٰهُ بَيْنَا أَسْمَائِنْ وَاَحْكَامِنْ مَا قَبْلَ الْبِعَسْتِينَ Şüphesiz ki Allah isimlerle hükümleri bir önce ve bir sonra ayırdı. Şimdi adama hükmünü verdik, yani yaptığı şeyden, fiilden ona ne öğrettik? İsim öğrettik. Bu peygambermiş, cahilmiş, tevilî var, hiç şey yok. Peki azap? Yok. İşte azap için peygamberin gelmesi lazım. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولًا Biz bir kavme peygamber göndermeden onlara azap edecek değiliz. Allah hiç kimseye peygamberin daveti ulaşmadan onlara azap etmez. Ya dünyada ulaşmıştır ya da dünyada ulaşmamışsa İmam Ahmed'in İbn-i Mace'nin Nesai'nin rivayet ettiği dört sınıf insan imtihan edilen hadisine tabi olurlar. Tamam? Kıyamet gününde Allah azze ve celle onları bir daha imtihan edecek. Oldukları imtihana göre ya cennete ya da cehenneme gidecekler. Ama dünya hükmünde müşrikdirler. Yani dünyalık meselelerde çünkü peygamberimiz onlara müşrik muamelesi yaptı. Hüccet ulaşmış mı, ulaşmamış mı bakmadan ateşle olduklarını söyledi. Hükümlerini söyledi hepsini. Fakat ahiret hükmüne gelince o Allah azze ve celle kalmış? Allah'ın doğrusunu bilir. Kaydemiz anlaşıldı mı? İsim ayrı, hüküm ayrı. İsimler, fiiller bulunduğu anda bulunur. Peygamberin gelmesi gelmemesi, ilim, cehalet, devil bunların hiçbiri yoktur. Fakat o ismin hükmü olan ahiyette ebedi ateşte kalma meselesine gelince o Allah'a kalmıştır. Eğer gerçekten hüccet kayıp olmuşsa, Peygamberin daveti ulaşmışsa Allah onu azap eder. Ulaşmamışsa Allah onu bir daha imtihan eder. Ondan sonra ona, şey atar, ona azap eder. Naslarla hepsiyle beraber muamele etmeyince İnsanlar neye düştüler? Ya komple dediler ki hiçbir şekilde müşrik müşriktir, dünyada müşriktir, ahirette ebedi yanacak. Ya da dediler, adam ne yaparsa yapsın cehaletim hazarettir, yeter ki bilmiyor olsun diye. Fakat nasları hepsini bir araya topladığımızda, Şeyhülislam Hulusan bin de dediği gibi Allah'ın isimlerle hükümleri birbirinden ayırdığını görüyoruz. İsim almak için hiçbir şeye ihtiyaç yok, fiilin varlığı yeter. Akıllıca o fiili yapsın adam, bitti. Ama hükmü ve dünyada da herkes ismine göre muamele görür. Yani aldığın isim neyse göreceği muamele de odur, müşrikse müşriktir, küfürse küfürstür, müptedeyse müptedeydir. Ama ahirete gelince Allah merhametinden ve lütfünden dolayı kimseye Peygamber göndermeden O'na azap etmez. Anlaşılıyor değil mi? İnşallah. Devam edelim. Buraya kadar sorusu olan var mı? Buraya kadar anlaşılmayan ya da sorusu olan? Bu benim yanıma vesal olur mu? bir şeydir. önümde dursun ki ben şey yapayım. Bir dakikayı dakika görebileyim. Ve delilu şefaati şefaatin deliline gelince yani müşriklerin Allah'tan başkasına teveccüh ettiklerinde tamamen onların şefaatini umduklarını deliline gelince Kulluhi Teala ve yabudun min Allah'ın dışında olanlara ibadet ederler na <gülüyor> alaydu <gülüyor> onlara hiçbir fayda ve hiçbir zarar vermeyecek olan şeylere dua eder ve yuqulun ha ulay şufauna bu da terki bunlar. Bizim Allah azze ve celle'nin yanında şefaatçilerimizdir. Şefaat kelimesi normalde Arap lügatında eşşefru biddül vitr tekilin zıddıdır çoğuludur. Yani vitr tektir, şefaat çifttir. Cidden kullanılırken, ıstılahta kullanırken diyoruz ki ettevassutu liğayri li celb menfaate veya def'i Bir insana bir faydayı elde etmek veya bir insandan bir zararı def edebilmek için yapılan aracılıktır. Şefaat, bir insana bir faydayı celbetmek veya bir meseleti bir zararı def etmek için yapılan aracılığın adıdır. Tamam. Onun için şefaat demiş olduğumuz zaman, şimdi biraz sonra gelecek zaten, şefaat çıksın. oluşuyor. Şefaat nedir? Şefaat meselesi şudur. Yani normalde insanoğlu dünyayı anlarken, yani herkes dünyaya kendi penceresinden bakıyor, kendi hayatından bakıyor. Hani biz dünyada bir iş yaparken, böyle biraz üstün insanlara ulaşabilmek için aracı edilmeye ihtiyacı hissediyoruz. Hani bir başbakana mesela, diyelim ki bir maruzatımızı ileteceğiz. Direkt gidip başbakana söylemek yerine, başbakanın yanında sözü geçerli olan, başbakanın değer verdiği bir adama maruzatımızı iletiyoruz. O bizim maruzatımızı alıp başbakana götürüyor. Ne umuyoruz burada yaparken? Kastımız şu, hani ben söylersem belki kale almaz, fakat bu aradaki söylerse beni şey yapar. Kale alır diye. Bu dünyada genelde böyle işlediği için işler. Mekkeli müşrikler de buradan yola çıkarak da Allah Azze ve Zelley de buna kıyas etmişler. Ve birilerinin bizimle Allah arasında şefaatçi olması gerektiğini söylemişler. Tabi bu mantık zaten fiiliyata geçmese bile şirktir. Çünkü insanın Allah'ı kullara kıyas edip kullara vermiş olduğu hükmü Allah'a vermesi bu zaten şirkin tanımlarından bir tanesidir. Çünkü Allah bütün eksikliklerden münezzehtir, Subhan'dır, Kudustur, Selam'dır. Öyle değil mi? Bunlar hepsi Allah'ın tüm eksik ve ayıplardan münezzeh olduğunu gösterir. Beşer, ulu, kibir, tekebbür bu sıfatlarından dolayı insanları kâle almaz ve insanlar da ona ulaşmak için aracı edinirler. Fakat Allah Allah'ın kapıları bütün kullarına dilediği vakitte, dilediği şekilde açıktır. Ondan dolayı yanlış kıyas tevhid babında insanı küfre götürür. Buradan bu kaideyi öğreneceğiz. Tevhid babında yapılan yanlış kıyaslar İnsanı nereye götürür? İnsanı küfre götürür. Mekkeli müşrikler müşriklerde böyle bir kıyas yapmışlar, salih olan insanların e, Allah katında onlara şefaatçi olacağına inanıp sıkıntılarını direkt onlara anlatmışlar. E bugün bizim müşriklerimizin, işte Eyüp Sultan'a, şey, Seyda babaya, bilmem, topuzlu babaymış yok, çindiraklı bunlara gidip e, sıkıntılarını anlatmaları, kızıma koca, ya, kocam kocam eve gelsin, işte işimiz rast gitsin Ona sorsan o da diyor, bu bunları yapamaz ama benim bu taleplerimi Allah'a iletecek. Allah da benim bu taleplerimi yerine getirecek. Şefaat bu şekilde. Aynı Mekkeli müşrikler de kendilerine hiçbir fayda ve zarar vermeyen, kendilerine hiçbir fayda ve zararı olmadığı için de ölen. Yani bir adamın kendine bir hayri dokunacak olsa, adam kendini ölmekten alıkoyar Değil mi? Çok hastalıkla kıvrana kıvrana ölmüş. Misal. İşte seviyor falan yerde filan baba var, başı kesik. Öyle diyor adam. Diye. Kendi başını kurtarırmış adam çok öyle adammış çok öyle eminiyete sarasola faydası oluyormuş, kendi başını kesilmekten kurtaraymış. Mesela yok somucu babaymış, yani şöyle olmuş, kurtlar düşmüş canına. E niye bu kendi canındaki kurdu def adam, bin sene sonra yaşamış benim canımdaki kurdu nasıl defedecek yani, mümkün mü? Mümkün değil. Aynı mantıkla günümüzdeki müşrikler de aynısını yapıyorlar Şeyh Fakir. O da bize bunu söylüyor. Yani şunu demek istiyor Aşık Muhammedin yaptığı müşrikler Allah'tan başkasına dua ederken, ibadetlerini Allah'tan başkasına yaparken, bunu Allah'ın hak etmediği ve bunların hak ettiğine inanarak yapmıyorlar. Allah'ın hak ettiğine, bunların kendilerini Allah'a daha kısa yoldan götüreceğine inandıkları için bunun şey yapıyorlar. Yapıyorlar. Yani İtikatta değil de daha ziyade ameli anlamda şirke düştükleri için müşrik olmuş oluyorlar. Devam ediyoruz. Ve şefaatu şefaatani. Şefaat iki kısımdır. Şefaatun manfiye ve şefaatun Şefaat iki kısımdır. İspat edilmiş olan şefaat şefaatun musbete ve şefaatun menfiye reddedilmiş olan, edilmiş olan şefaat. Tamam Şimdi burada şunu bileceğiz. Mesela Kur'an-ı Kerim'de naslar var. Bu nasları hepsini biz bir araya topladığımız zaman şefaatle ilgili ilginç bir görüntü çıkıyor ortaya. Nasıl? Mesela bir ayet-i kerimede Allah diyor ki biraz sonra gelecek yani bir sonraki sayfada önümüze gelecek. لَا بَيْعُنْ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاءً o gün ne alışveriş vardır, ne dostluk vardır, ne de şefaat vardır. Buradan şefaati neyini zikrediyor? Şefaatın cinsini Allah neflediyor. O gün şefaat, mefaat yoktur. Kimse kimseye şefaat edemeyecek. Doğru? Bu bir nasıl? Mesela başka bir ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle diyor فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّفَعِينَ Şefaat edicilerin şefaati onlara hiçbir fayda vermeyecektir. Başka bir ayette diyor ki وَاتَّقُوا يَوْمًا la تَزِّي nefsun an نَفْسٍ ولا يقبل منها شفاعته ولا يؤخذ منها عدل ولا هم يصبرون Yani öyle bir günden korksun ki e, o gün hiçbir nefis nefsin yerine geçemeyecek. O gün kimseden şefaat kabul edilmeyecek. O gün kimseden fidye kabul edilmeyecek. O gün kimseye yardım doğulmayacak. O bir kenara. Şefaatın hepsini nefyedik burada. Doğru mu? E başka naslar var. Men zellezî yeşfa'u 'indehu illâ Kimdir Allah'ın yanında Allah izin vermeden şefaat edecek olan? He. Demek ki Allah izin verdiğinde şefaat edecek olanlar var. Doğru mu? Mesela müşriklerin meleklerle ilgili bir itikadları var. وَقَالُوا اتَّقَزَ الرَّحْمَنُوا وَلَدَا Değil mi? Allah'a da dediler ki, Allah kendine kendine veled edindi. Allah onlara da cevap verdi. Ben اِيْبَادُوا مُقْرَمُونَ Onlar bir akis Allah tarafından ikram edilmiş olan kullardır. Melekleri ikast Niye? Devamında diyor. <gülüyor> وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ Allah'ın razı oldukları dışında hiç kimseye şefaat etmezler. Demek Allah razı olduğunda şefaat edecekler. Bu Kur'an, doğru mu? İlla min بعدي اية اذن الله veya <gülüyor> Allah'ın izin verdiği ve razı olduklarından sonra onlara şefaat edecekler. Bak bu Kur'an. Hadisler var. Kim işte ezan okunduktan sonra ezanı tekrar eden Allah'ın bana bazı davetinden metiya sert <gülüyor> etkileye. Bu bu şefaati ona helal oldu diyor. E şimdi biz ne yapacağız? Yani bir taraftan aslar var. Şefaat reddediyor. Bir taraftan aslar var. Şefaat'i ispat ediyor. Şimdi âlimler demişler ki konuşan adam aynı anda bir şeyi ispat edip aynı anda bir şeyi reddediyorsa bakarsın. Eğer aklında bir halel varsa, bir problem varsa deriz ki bu adam şey çelişkili konuşuyor. Fakat konuşan insan kelamdan masum. Aklı başında bir adamsa deriz ispat ettiği makamda başka bir şeyi kastediyor nef makamda başka bir şey kastediyor. E bu kelamın sahibi Allah ve onun hatadan mahsum vahiyle ile konuşan Rasulüdür. Bir başkası değildir. Doğru mu? O zaman diyebilir miyiz bu kelamda çelişki vardır Allah muhafaza. Onun için bak Şeyh Muhammed Ali Abdullah ne dedi? وَالشَفَاعَةُ شَفَاعَةً شَفَاعَةٌ مَنْفِيَّهِ Nef edilmiş olan şefaat vardır. شَفَاعَةٌ Musbete, Bir de ispat edilmiş Allah'ın kabul etmiş olduğu şefaat vardır. Bu şefaat konusunda işte insanlar üç kısma ayrılmışlar. Birinci grup kimlerdir? Birinci grup müşriklerdir. Yani şefaatin varlığına dair delilleri yanlış yorumlayıp her türlü şefaati kabul eden insanlar ve bu kabullerine şirke düşmüşler. Ki okumuş olduğumuz ayet zaten bunu cennidir. Tamam Şefaati umum kurmuşlar. ikinci grup insan kimdir? mutezile ve haricilerdir. mutezile ve haricilerle inanmışlar. Şefaat diye bir şey yoktur demişler. Nefyeden nasları almışlar. Şefaatin hepsi haramdır. ''Kim kimi şefaat edeceğine inanırsa kafir olur.'' demişler. Günümüzdeki akılcıların da hepsi bu şeydedir. Akılcıların hepsi de bu kafadadır. Yani şefaat şeydir, şefaat diye bir şey yoktur. Kim şefaatin varlığına inanırsa küfre girer diye. Üçüncü grup insan ise ehli sünnettir. ehli sünnet bütün nasları bir araya toplamış, hepsini bir arada değerlendirmiş ve demiş ki, Allah bazı ayetlerde nefh ediyor, bazı ayetlerde ispat ediyor. Öyleyse şefaati nefiyet ve ispat edilen diye birbirinden ayırmamız gerekiyor. Tamam Şimdi bize onu anlatacağım. فَالشَّفَاعَةُ <gülüyor> menfiyetu, Menfi olan şefaat hangisidir? Allah'ın nefiyeti. Ma o şefaattır <gülüyor> ki كَانَتْ تُطُلَبُ مِنْ Allah'ın dışındakilerden talep edilir. Kim olursa olsun peygamber olsun, salih bir insan olsun hiç fark etmez. Allah'ın dışındakilerden talep edilen şefaattır. Nasıl şefaat? fima la yakdiru alayhi illa Allah. Sadece Allah'ın güç edeceği meselelerde Allah'ın dışındakilerden talep edilen şefaat, Allah'ın nefyettiği ve sahiplerini tekfir ettiği şefaattır. Delil ve delil-i taala: Ya eyyuhellezina amenu ey iman edenler, elfiku mimma razaknakum. Size verdiklerimizden infak ediniz. Ne zaman min qabli ayatiya öyle bir gün gelmeden önce. Peki o günün sıfatı nedir? Lâ ve'fîni onda alışveriş yoktur. Voilà hulletun onda dostluk yoktur. Ve lâ ve onda şefaat yoktur. Vel kâfirûne humu zâlimûn. zalim olanların ta kendileridir. Şimdi Allah Azze ve Celle bu ayet gelmeden ne yaptı? Şefaat edip Bir önceki sayfaya bakın, çevirdiğimiz sayfaya. Ve ya'budûne min dûnillâhi mâ lâ yedurruhum ve lâ yenfa'uhum ve Onlara ibadet eder ve bunlar bizim Allah'ın yanında şefaatçilerimizdirler derler. Allah bunu kabul etmedi değil mi? Bunu eleştiri ve makamında söyledi. O zaman ne diyeceğiz? Allah'ın dışında şefaat talebi Allah'ın gücü yeten sadece mesela sen bana desen ki işte ben bu arkadaştan bir mal satın alacağım. Bana indirim yapmıyor. Hani bana bir şefaat etsen de yani bir aracı olsan da konuşsan. Bak bu bizim gücümüzün içindedir. Yani bir insanın başka bir insana şefaatçi olması. Hatta Peygamber diyor. İmam Muhale rivayet e ediyorum Bazen sahabe bir şeyler talep etmek için geldiğinde اِشْبَعُتُ اُجَرُ Kardeşlerinize aracı olun ki ecil alasınız. Yani mesela sen bir ev alacaksın, bu adam sana evi satacak, diyorsun ki ya bu biraz pahalı söylüyor, senin hatrın var veya kız isteyeceğiz, senin hatrın var, gel bana aracı ol. E, Bak bu aracılıkta sorun yok. Niye? Çünkü benim gücüm dahilindedir. Ama beni cennete koy. Kimsenin kimseyi cennete koyma etkisi var mı? Ben günahlarımı bağışla. benim kızıma koca e, bul, benim işte iş yerime rızkım artsın, Bunlar sadece alemler, rabbi olan Allah'ın elinde şeyler. Burada şefaatçi peşine düşersen kafir olursun, Tamam mı? Bu nef şefaat. Allah'tın sadece Allah'ın gücü yeten, Allah'ın gücü dahilinde olan ve Allah'tan başkasından isen. Niye? قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاءَةُ جَمِيعًا De ki, şefaatlerin hepsi Allah'ındır. Allah'ın elindedir. Allah'a ait olanı da Allah'tan başkasına verirsen, seni götürür. Mesela Peygamber bir şefaat yok mu? Var. Biz bilmiyoruz ki kıyamet gününde peygamberimiz şefaat edecek? Bunu bize peygamberimiz söylememiş söylemiş. Peki kıyamet gününde peygamberimiz şefaat edebiliyor mu? Edemiyor. Ne diyor? Ben Allah'ın huzuruna gideceğim. Allah'ın huzurunda secdeye kapanacağım. O güne kadar hiç yapmadığım hamd elde hamd edeceğim. Allah bana diyecek kafanı kaldır, iste sana verilsin. Şefaat et, şefaatin yerine gelsin. Allah peygambere dahi izin vermeden, o gün tamam artık izin senindir şefaat edemeden. Peygamber Aleyhisselatü da hiç kimseye şefaat edemeydi. Onun için şefaat sadece kimden istenir? Allah'tan. Allah'tan başkasından ister şefiye kabul edersen bu seni dinden çıkarır. Sen ne diyebiliriz? Allah'ım beni şefaat edenlerin şefaatinden mahrum kılma. Oldu mu? Bak çok güzel bir dua. Allah'ım beni peygamberin şefaatinden mahrum kılma. Allah'ım beni şehitlerin şefaatinden mahrum kılma. Allah'ım beni salihlerin şefaatinden mahrum kılma. Allah'ım ben vefat ettiğimde... Sana şirk koşmayan kırk tane Müslüman'ın şefaatinden beni mahrum kılma. Memen muslimin ve yusalli alayhi 40 raculan la yushrikuna billahi şey'en illa şefaa'ahumullahu fihi. İmam Müslim rivayet ediyor. Hiçbir Müslüman yoktur ki ölsün. Allah'a şirk koşmayan kırk tane adam onun cenazesini kılarsa Allah mutlaka onları ona şefaatçı kılar. Fakat bundan kimdir? Nerededir? Bunu biz bilemeyiz. Değil mi? Onun için şefaat sadece kimden istenir? Allah'tan. E, e, Az, ezan okunuyor. Aziz Allah şefaati ya Resulullah. Olmadı. Resulullah'tan şefaat isteyemezsin. Kulillahi şefaatu cemian. Peki şefaatden nerse kimin elindedir? Şefaatlerin hepsi Allah Azze ve elindedir. Tamam? Nefi edilen şefaatı anladık. Nefi edilen şefaat Allah'ın gücü içinde olan ve Allah'ın dışında istenenlerden bu insanı şirke götürür. Ve şefaatul musbete. peki Allah'ın kabul ettiği şefaat hangisidir? Hiyeletu tutlabu min Allah. Allah'tan talep edilen şefaattir. Allah'ın beni meleklere şefaatinden mahrum kılma. O gün beni razı oldukların ve kendisine izin verilen ve şefaatle kendisine ikram ettiklerinden kıl ve beni şefaat edicilerin şefaatinden mahrum kılma. Çok güzel bir yol. Tamam Fakat Ya peygambere e Allah'ın Resulü şefaat, ey cerrah şefaat, ey şehit şefaat dersen bu seni müşriklere şefaat anlayışına götür. Tamam Burası anlaşıldı mı? Anlamayan var mı bu kısmı anlatamadığın bir kısım var mı? Yok. Ve <mukramun> bir şefaati şefaat eden şefaat etmeyle kendisine ikram edilmiştir. Tamam? Ne demek? Şimdi mesela diyelim ki hepimiz kıyamet gününde toplandık ve Allah azze ve celle içimizden birine dedi ki sen bunlara şefaat edebilirsin. Hangi şartlarda şefaat eder onu söyleyeceğim zaten. Sen bunlara şefaat edebilirsin dedi. Bu onun bizden daha Allah katında değerli olduğunu gösterir. Doğru mu? Onun için şefaat eden kendisine şefaat yetkisi verilmekle ona ne yapılmıştır ona ikram edilmiştir. Onun için zaten salihler, şehitler, peygamberler, melekler gibi Allah katında değerli insanlar şefaat edecekler, şefaat edecekler. Herkes herkese şefaat edemes. Velmeshfuu lehu kendisine şefaat edilen ise men radiyallahu kavluhu ve amalihu. Allah'ın sözünden ve amelinden razı olmuş olduğu insanlardır. Tamam mı? Keman kâle Menzelı الذي يشفع عنده إلا Allah izin vermeden şefaat edecek olan kimdir diyor Başka ayet söyledik orada ne demiş Allah ve ve şefaaun ve la yefaaun illa sadece Allah'ın razı olduklarına şefaat eder demek şefaatin hükmü bulması için iki şart var Bir, Allah şefaat edecek olan şahsa izin verecek sen şefaat edebilirsin diyecek İki, şefaat edilecek olandan da Allah razı olacak ondan razı olmuş olacak. Allah kimden razı olur? Ancak sözleri, amelleri ve inancı Allah Azze ve istediği şekilde istikamet üzere olan insanlardan razı olur. Rıza ve izin, şefaati vuku bulması için iki tane şarttır. Evet. Şeyimiz burada bitti. Burada bitti. Vakit anlamında vaktimizi de Tabi. İsterseniz ama devam edebiliriz. Sorunuz varsa sorunuzu sorabilirsiniz. Dersimizi bitirebiliriz. Sorusu olan var mı? Soru. Duralım mı? Duralım mı? Tamam.